Güzel bir pazartesi iyi bir hafta dileğiyle Bilgi Çağnı Hukuku programı başlıyor sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ee, bugünkü konuğumuz Sayın Mustafa Akgül. Hoş geldiniz Sayın Hoş Akgül. Hoş bulduk. Sayın Akgül e, İstanbul'da bulunuşunuzun nedenini Açık Radyo dinleyenleriyle hemen paylaşalım mı? Sivil toplum örgütlerinin toplantısı için geldim. İnetli'nin de bazı toplantılar var. Onlar için geldim. Mutfak e, çalışması için geldim. Mutfak için geldiniz. Bir de e, cumartesi günü galiba e, Richard Stone buradaydı. Özgür Yazılım'ın e, evet. başlatıcısı, GNU'nun kurucusu. Onu da bir kısacık Kıza açık bir radyo diyelim. dinleyenleriyle paylaşalım. Ondan sonra size e, devrimlerde internetin rolü konusunda ne düşündüğünüzü soracağım. Mem memnuniyetle. Şimdi bu hafta sonu e, GUNU projesinin başlatıcısı, özgür yazılım fikrinin savunucusu, Yılmaz savaşçısı diyelim böyle biraz aksi bir şekilde herkesi rahatsız edecek şekilde ısrarla savunan bir kişi Rachel Solomon e, Türkiye'deydi. Türkiye'ye üçüncü gelişi, e, Cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi'nde bilmük konferansında Bilgisayar Mühendisleri Kongresi'nde konuştu. Pazar günü de yine Ankara'da dört örgütün katılımıyla Ankara barasında konuştu. Hı hı. Yazılım patentleri ve özgürlükler, özgür yazılım özgürlükler konusunda konuştu. Hı hı. Canlı ilginç tartışmalar oluyor. Yani Mutlaka. Stolman çok ilginç, ilginç bir kişidir. Mutlaka yani internet tarihinde önemli tabii, kilit taşlarından tabii, tabii. biri değil mi? Özgür yazılım diyoruz. Özgür, yani... yani özgür yazılım hareketinin en önemli ismi, baştaçısı... Önemli köşe biri ciddi bir entelektüel. Çok hı hı. iyi bir programcı. Hı hı. Pek çok yazılımı kendi başına şey yaptı. Kaç yaşındasın da Vallahi. Aşağı yukarı e, kaç yaşındayım? 55 falan. <gülüyor> e, Sayın Akgül şimdi gelelim özgür yazılımdan hemen e, güncel özgürlük i̇n, in, in, sorunlarına. İnternetin dünyayı saçmasından. Evet, evet lütfen. E, i̇nterneti bazı ülkelerde Kuzey Afrika'da e, geceleri kapatıyorlarmış. Gündüzleri, Gündüzleri de, Gündüzleri de Tabii. kapatıyorlar. Ee, bu konuda sizin mutlaka e, bizimle burada bugün paylaşacak çok gözleminiz, çok düşünceniz vardır diye düşünüyoruz. Şimdi e, ben interneti e, sanayi devriminden daha önemli bir devrim olarak görüyorum. Dolayısıyla bu e, böyle bir devrimin algılanması ve etkileri çok kısa sürede ortaya çıkmıyor tabii ki. Nasıl sanayi devrimine kıyasla ben bu arada makine bulunduktan kaçta kim bu günleri hayal edebilirdi, sanayi toplumunu hayal edebilirdi. Uzun ve sancılı bir süreç sonunda insanlık sanayi toplumu denen şeye geldi. Şimdi bilimcinin tetiklediği, internet tetiklediği bir devrim var. Onun işte yani Türkiye'de internet 18 yaşında dolduruyor. Dünyada da işte ciddi olarak 20 diyebiliriz aslında 70'lerde başladı mı? onun etkilerini daha yeni Rüştünü görüyor. ispat ediyor yani bir evet, nevi evet, değil mi? Nisan'da mı? 12, 12 Nisan'da 11 internet yaşını haftası. dolduracak. Onun doğum günü partisini hmm. keseceğiz. Onu da program bitmeden hmm. mutlaka konuşalım. Tabii konuşalım. Evet. Şimdi bu o, internetin yaptığı sar, dünyayı sarsan bir gelişmeden bahsediyoruz. Biz üretim ilişkilerini değişiyor, toplumun yapısı değişiyor. Bunu kısa vadede anlamak mümkün değil ama şunu yapıyor. Bireye e, daha fazla olanak veriyor ha, Haberleşmeyi, iletişimi çok hızlı Kolay ucuz yapmaya sağlıyor Ve açıklık sağlıyor Dolayısıyla insanlar dünyada ne olduğunu öğreniyorlar. Tabi bunun e, Bu devrimlerin öncesinde Wikileaksin e, açıkladığı belgeler var Yani insanlar ne olduğunu diye... İnsanlık bütün dünyada daha fazla yönetime katılmak istiyor Daha fazla bilgi sahibi almak istiyor e, Refah istiyor, özgürlük istiyor Bunu e, Şimdilerde bu işte sosyal ağlar kanalları, işte YouTube'du, Facebook'du, Twitter'du ve başkaları kanalıyla insanlar daha iyi örgütlendiler. Dünyada ne olup bittiğini haberleştiler. Bu tetikledi. Birbirini tetikledi. Dolayısıyla bütün Orta Doğu sarsılacak. Başka yerlerde sarsılacak. Türkiye'de bir dönem sonra sarsılacak. Bu tabii ki politik bir hareket. Politik bilinç olması gerekiyor ama internet bunun ortamını veriyor. Yani siz tek başına değilsiniz internette. Dünyada Başka ülkelerdeki insanlarla da haberleşebiliyorsunuz. Kendi ülkendeki insanlarla haberleşebiliyorsun. Yöntemleri öğreniyorsun. Bilgi akıyor. E bu, bunun sonucunda bilinç artıyor ve hareketleri artıyor. Dolayısıyla dünya devrimlere gebe olmaya devam edecektir. Bu, bu sancılı olacaktır. E, i̇şte Libya'da binlerce kişi öldü. Mısır'dan ne olacağını bilmiyoruz ama taşlar oynamaya başladı. Ve internet bunu hızlandıracak. Peki bu Ülkelerde Tunus'ta olsun, Mısır'da olsun, Libya'da olsun ve genel olarak Kuzey Afrika ülkelerinde e, internetin altyapısı ne merkezde? Şimdi çok gelişkin değil tabii ki. Çok gelişkin değil ama ona rağmen e, insanlar isteyince beceriyorlar. Yani belli bir yere kadar gelişti. İşte Tunus, Dünya Bilgi Dolunum Zirvesi falan yapıldı ama çok kontrolü gelişiyordu. Mısır'da bilinçimci bir başbakan vardı. Biraz sıçamalar oldu. Libya bu bakımdan belki en, en, en kötüsü ama kimse kontrol edemiyor artık. Mobil çok yaygınlaşıyor. Hmm. Dolayısıyla mobil kanalıyla da ulaşmak, yani mobilde internete birleşiyor. Dolayısıyla iktidarlar ne kadar kontrol etmeye çalışsalar da kontrol edemiyorlar. Dünya aslında bir taraftan... Geniş bantı bir temel insanlık hakkı olarak görmeye başladı. İşte Finlandiya'da, Estonya'da birkaç yerde anayasalara girdi. 100 megabit temel bir hak olarak sağlayacağız dedi Finlandiya mesela. Almanya, Fransa bunu birkaç yıl içinde yapmayı hedefliyor. Öbür tarafında da interneti kontrol etme çabaları Amerika'da bile var. Yani Obama bir taraftan diyor ki işte toplumun %90'da en az ben 100 megabiti kısa sürede sağlamayı hedefliyorum. Ama öbür taraftan da internet e, öldür düğmesi diye bir şey var bu arada çık çıktı zaman internet yani öldür e, internette düğmesi. rahatsız olduğu zaman yani rahatsız olucu bir gelişme olduğu zaman devlet açısından onu interneti durdurabilecek en azından devlet açısından devlet kurumları açısından durdurabilecek sal, saldırıları kesebilecek bir yapı üzerinde çalışıyorlar hmm. biliyorsunuz dördüncü kuvvet olarak siber suçlar şey, Sibel Kuvvetler gibi bir komutanlık atı da Amerika'da. Türkiye'de de onun yansımaları oldu. İşte Milli Güvenlik Kurulu bir şey çıkardı. Devletler internetin tehlikelerinin farkındalar. Yani kelimenin geniş anlamında. Farkındalar. Kendilerinin savunma işgüdüleri de öne çıkıyor. Ama biz politik olarak da savunma ve interneti yasaklama, kontrol etme çabaları var. Türkiye için de bu, bu tehlike var. Bütün dünya için bu, bu ciddi bir tehlike tabii. Ama ya, başaramayacaklar tabii ki. O, o bağlamda Amerika'da bir e, Kolombiya'da bir profesör avukat kökenli bir profesörün bir önerisi var. Eee server diye bir şey önerdi. E, şu anda diyor 90 100 dolara çıkıyor bu. Daha sonra ucuzlayacak. 30 dolara falan düşecek. Böyle bir şeyi e, kutunuza yani internet bağlantısının ucuna koyarsanız eee şey, gizliliği ve mahremiyeti saklı, sağlayabileceksiniz diyor. Bunun yazılımları aslında özgür yazılımlar olarak var. Bu onu bir kutun içinde koyup kullanımı daha kolay hale getirmeyen bir böyle bir proje var. Yani <gülüyor> e, e, gizliliği, mahremiyeti Neti, e, bugüne kadar hep yazılımlarla sağlamaya çalıştık. Şimdi bu yazılımları bir kutu bu, içine koyup daha organik hem yazılım, koymaya çalışan. Hem donanım oluyor tabii, bir bağlamda. Yani donanım içine koyup daha kolay hale hı. geliyor. Yani bir taraftan devletler interneti kontrol etmeye çalışıyor. Öbür taraftan da buna karşı e, bilişim dünyası bireylerden, STK'lardan özgürlüğü savunan insanlardan karşı saldırılar e, gelişiyor. Yani hı hı. Bu onun bir parçası. özgür yazılım bu anlamda çok önemli tabii ki. Yani. Devletleri bütün oyunlarını bozmaya yönelik yazılımlar ortada var. Zaten Mısır'da, Libya'da, Tunus'ta falan bu yazılımlarla şey, muhalif gruplar örgütlendiler, kendi kimliklerini sakladılar, dünyaya da haberleştiler. Halbuki bundan bir 5-6 yıl öncesine kadar hatta daha bile yakın geçmişe kadar özgür yazılım deyince aklımıza hep şey gelirdi. Bill Gates'e para ödemeden işte Word <gülüyor> to Excel di vesaire <gülüyor> Korsan korsan Onları, onların terimleriyle korsan, yok, yani korsan kopyalar. Yok korsan korsan kopyalar <gülüyor> değil işte açık <gülüyor> yazılıp <gülüyor> yani o onun alternatifi o, gibiydi. E, Oysa, o işte kamuoyunun daha bildiği bir şeyler aslında hı. bu bu iş için gerekli yazılımlar çok eskiden biri var aslında. Yani. O işte Refah'ın anahtarı olarak e, ileri sürdü e, özgür yazılımı. Stanford'daki renklerin en büyük şeysi o. İddiası o. Ee, Harvard'da. Ee, hem Harvard hem Stanford. Yani, o, o, o, yani şeyin e, internet, ağ ekonomisi konusunda çok ciddi çalışmaları var ve... E, ağlarla örgütlenmiş kitlelerin refahı cyber uh, of öyle, networks ağların referi yani adam simite nazire olarak e, öyle bir ağlar ağlar yakalım kitabı vardı yani. gerçi o ekol Amerika'da şey de hükümetlerin de özellikle gelişmekte olan ülke hükümetlerinin de e, açık yazılım özgür tabii, açık tabii. kaynak ve özgür yazılım kullanmasından yana şimdi özgür yazılım aslında bilişimi sarsıyor yani ben birleşimli asih çocuğu diyorum. Oyunu bozuyor bir tabii, parça tabii, oyunu, değil oyunu, mi? Tabii tabii oyunu bozuyor ama e, öbür taraftan e, şunu dünya anla, anlamaya başladı. Kalkınma vesaire konularında özgür yazılım cid, e, ciddi bir alternatif olarak ortaya çıktı. Ve stratejileri köklü olarak düşünmeye başladılar. E, Çayet özgür yazılımlı bir şey olsaydı birleşim teknolojisi daha hızlı gelişir. Türkiye'de bunu, anla, bunu anla, anla, anlatamadık ama e, özgür yazılımlar da maliyetler düşer. Daha güvenli yazılımlardır e, ama e, Türkiye biraz tıkanmış durumda yani. O, yavaş hmm. geçiyor Türkiye'de bu işten. Şimdi Ayşel Birliist adlı parçayı seçtik. Baptilon'dan evet. size. Bu, bu şeydeki evet. sosyal ağlardaki devrimsel çabayı temsil için. Etsin diyelim. Şimdi e, o yüzden küçücük bir ara veriyoruz ve dinliyoruz efendim. They say every man must need protection They say every man must fall Yet I swear I see my reflection Someplace so high above the wall I see my life Come shining From the west down, down to the east Is a man who swears he's not to blame. All day long I hear him cry so loud, calling out that he's been framed. Yeah, I see my light come shining, shining from the west out Don't to the. Any day now, any day now, I, I shall, shall be Abdelin'den dinledik Ayşel bir released ee, bu seçim bugünkü konuğumuz Sayın Mustafa Akgül'ün tercihiydi Mustafa Akgül'ün kim olduğunu bilmeyen Sayın dinleyicilerimiz için ben küçücük <gülüyor> özetleyeyim Türkiye'de internetin babası onun e, takma adıdır e, 18 yıldır bu, bu Nisan'da 18.sini düzenleyecek internet haftaları düzenler Türkiye'de internetin geniş kitlelerce yaygın olarak kullanımı konusunda savaş vermiş bir sevgili dostumuz değerli bir akademisyen kendileri şimdi programın ilk yarısında da son isyanlarda halk isyanlarında ve isyanlarında ve devrimlerde internetin rolünü konuştuk Özgür yazılımın, açık kaynak kullanımının önemini ve ekonomik anlamını ...konuştuk, paylaştı Sayın Akgül bizlerle. Şimdi biraz internetin 18. yaş günü etkinliğinize doğru, Türkiye'ye doğru dönelim. Ne dersiniz? Memnuniyetle. Bu yıl neler yapacaksınız? Her yıl zaten yapa geldiklerinizin yanı sıra. Şimdi internet haftası internetin doğum günü olan 12 Nisan'ın etrafında... İki hafta olarak yapılıyor. 12 Nisan'da ne <gülüyor> olmuştu? 12 Nisan 1993'te Türkiye'de internet genel kullanımı açıldı. Yani Türkiye internetin başlangıç noktası olarak biz 12 Nisan alıyoruz. Ve dolayısıyla 12 Nisan'ı içeren bir hafta olarak başladı ama sonra hep yani fikir öyleydi ama sonra iki hafta olarak uyguladık. İki haftayı bütün Türkiye'de interneti konuşulmasına, tanıtılmasına, tartışılmasına yönelik etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bu sene 11-24 Nisan arasında yapacağız. Benim bu seneki hedefim Diyarbakır'ın doğusu. Bu sene güneyde yapıyorsunuz yani, değil yani mi? Güney doğu. ve güneydoğu. Yani hmm. Diyarbakır'ın batısında hiçbir yerde ben olmayacağım. Yani başka arkadaşlar olacaklar tabii. Herkesi her yerde etkinlik yapmaya çağırıyoruz ama ben Diyarbakır'ın doğusuna muhtemelen Mardin'de on ikisini kutlayacağız. Ee, ama işte Mardin, Hakkari, Van Tunceli, Bitlis, Muş artık nereden talep gelirse hepsine yazmak üzereyiz bu sıralar Altyapı müsait mi oralarda? Var yani e, her ilde üniversite var üniversitelerin hepsi de internete bağlı e, Türk fiber hattı e, birkaç yerde sorun var Şırnak, Hakkari oralarda biraz sorun vardı eskiden hala da vardır sanırım onun dışında e, fiber e, var e, ADSL'de falan sorunlar olabilir tabi ama e, temel altyapı var artık hmm. e, GSM operatörleri her yerde dolayısıyla e, mobil üzerinden mobil, internet mobil internette var yani temel altyapı var tabi e, çok parlak olduğunu söylemek mümkün değil e, Türkiye'de altyapı hala çok kısıtlı şey olarak dünya e, ölçe ölçeğine bakarsak Bizim geniş bantımız hala 4 megabit, 8 megabitten falan bahsediyoruz. Yani Dünya 100 megabiti hedeflemiş durumda. İşte anayasalara giriyor demin bahsettiğim gibi. Fransa, Amerika 100 megabit hedefliyorlar kısa vadede. Birkaç yıl içinde her vatandaşına 100 megabiti şey çalışıyorlar. Finlandiya bunu daha somut bir hedef haline getirdi. O bakımdan Türkiye'de altyapı, da sorunlar var yani e, erişim var ama kapasitesi sınırdı ve çok pahalı yani dünya ölçüsüne kıyasla sınırlı. sınırdı ama biz burada işte e, kültürü yaymaya çalışıyoruz e, işte güvenlikli sosyal ağlardı e, iş hayatını nasıl değiştiriyor vesaire bunları demokratik boyutunu tartışmaya e, anababaları bilgilendirmeye çalışacağız daha çok biz e, ben üniversitelerde dolaşıyorum ama Artık yerine bağlı olarak üniversiteler, valilik, ticaret odaları, emniyet, barolar işin içine girebiliyor. Hı hı. Biz bir çağrı yapıyoruz. Artık kim gelirse onunla birlikte yapabildiğimiz etkini yapabiliyoruz. Siz akademik bilişime de çok önem hı. veriyorsunuz değil mi? Neyi kastediyorsunuz onlar? Şimdi akademik bilişim 13 kere yaptığımız bir konferansın adı aslında. ...internetin e, üniversitelere getirdiği konuları, üniversitelerdeki işte yazılım e, üretimi, eğitimi vesaireyi... ...yani bilinçimin üniversite boyutunun tartışıldığı bir konferans oluyor. Hı hı. O konferansın bir özelliği e, her yıl bir başka ilde yapıyoruz. Ben onu çok merak ediyorum Mustafa Hoca. Çünkü hep sizden aldığım e, programla, programlarınızla ilgili mesajlarda... ...bir gün Malatya'da, bir gün Gümüşhane'de, bir tabii, gün... Tabii. Ege'de biraz anlatır mısınız? Anadolu'da nasıl durum? Ee, şimdi e, akademik birleşimi gel göreceli gelişmiş üniversitelerde yapıyoruz. Çünkü 800 bin kişi geliyor. Onun için e, şehrin birinciye o kadar küçüğü kaldırabilmesi lazım. Üniversitenin 6-8 salonu ol olması gerekir ve bu işi öyküleyecek bir birikimin olması gerekir. Biz işte ilk e, 99'da Lotto'da başlamıştık. Ondan sonra İsparta, Samsun, Konya... Adana, Trabzon, Gaziantep, Denizli, Kütahya, Çanakkale, Muğla. En son Malatya'da yaptık. Bir takip uçaktayız. Ondan sonrakileri henüz belir belirlemedik. E, son birkaç yılda iki üç şehri birden belirliyoruz. İşte daha önceden talip olan e, Sivas var, Erzurum var, Bursa var, e, sözlü olarak şey yapan Maraş var, e, Edirne var. Bunların arasından birkaç yer seçeceğiz bir yazışarak biz bu konferansta e, şunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Yani Türkiye'de üniversitelerdeki insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Onun ötesinde bir de o şehri ve becerebilirsek çevreyi <gülüyor> bir bilişim fırtınası ile saçmaya çalışıyoruz. Bunu her zaman istediğimiz ölçüde yapamıyoruz ama e, işte öğretmeleri çekmeye çalışıyoruz, avukatları çekmeye çalışıyoruz, ana çekmeye çalışıyoruz, kobileri tartışmanın içine çekmeye çalışıyoruz. Bunu bazen yapabiliyoruz, bazen yapamıyoruz. Sadece bazen işte Konger'e geliyor, şehirde konuşuyor gidiyor. bazen daha fazla şey yapıyoruz Herhalde kendi televizyonlara çıkıyoruz basın toplantısı yapıyoruz bir hareket geliyor, Ge bir, geliyor. Yani bir esinti bir, bir, oluyor bir, bir, ciddi, ciddi bir fuar oluyor tabi burada yani e, şebit gibi olmuyor tabi ama gene 30-40 firmanın katıldığı ee, Ağırlık olarak üniversiteler yönelik ama şehir, şehre de yönelik. Yani kobilere yönelik de yazılımların donanımlarının pazarlandığı bir e, ortam oluşuyor orada da. Bir fuar boyutu da var tabii. Hı hı. Ee, gençlerden söz ettik. Ee, anne babalar dediniz hı. hemen hemen sosyal olarak bütün kesimlere değindiniz demin. Ee, gençlerin sosyal ağlar konusundaki davranışları... Nasıl onu Şimdi, gözlemlediniz mi? Geçen 8-9 Şubat'ta Ankara'da şey vardı 9 Şubat'ta bir internet kurulu ve BTK'nın TİB'in sansür dairesinin adını göre <gülüyor> güvenli internet günü vardı. Yurt dışından Avrupa'dan konuşmacılar da vardı. Bu arada Avrupa Birliği'nden bir konuşmacı vardı. Avrupa Birliği'nin kis Online diye bir anketin sonuçlarını yayınladı. O çok ilginçti Türkiye için. Yani 20 Avrupa 27 ülkesi ve aday birkaç ülkeyi Norveç falan da almışlardı. Türkiye e, ayrı konumundaydı. Yani herkesten geride farklı bir yerdeydi. E, ana babalar açısından yani bu, bir, ciddi bir anketin e, birebir anket, e, görüşmenin... Anketin konucu, içeriği neydi? E, gençlerin e, sosyal ağları kullanmaları ve mahremiyet fikirlerinin ne kadar farkındalar? Hı. Güvenlik mahremiyet fikirleri ve ana babalar ne, ne kadar farkındalar? Yani çıkış noktası güvenli internet yani kullanımı. Yani gençlerin sosyal ağlar ve kullanımı ve güvenli, güvenli kavramlardı. internet kavramlardı. Şimdi ana babaların birinci gençlerin yüzde 10-15'i internet kullanıyordu. Ana babaların. Ana babaların. Gençlerimiz de internetteki olma süreleri birinci Avrupa'nın çok gerisinde temel e, güvenlik mahremet kavramlarında olmadığı ortaya çıkmıştı. Ah yani. olmadı ortaya. Tabii çıktı. tabii. bizim Aa. gençlerimiz bütün bilgilerini şeydi yayınlıyorlar Facebook'ta vesaire yayınlıyorlar. Öyle bir farkındalık yok yani. Bunları evet. koyarsak başımıza bir yani kötü olarak dönebilir gibi bir fikir yok. Tabi biz e, Türkiye'deki internet politikaları ben bir bir, bir e, boyutta. Saldığım çayrı Mevlam kayra şeklinde bir <gülüyor> Yani e, kavga gürültü e, o da çok ta, o tam doğdu değil. Yani şey açısından düzenleme, e, insanları eğitme açısından öyle. Yani biz ne yapalım diye kavga gürültü açılıyor. Altyapıda e, ciddi sorunlar var ama açıldıktan sonra da hiçbir kontrol. Yani kontrol değil aşk de, olsun diyorsunuz. Yani bir eğitim verme çabamız falan yok. Yani ha. bir insanları bilimseldirme eğitim verme, yol gösterme çabası yok Türkiye'nin. Ee, öbür taraftan tabii e, tam e, yani e, liberal bir politika olduğunu söylemek mümkün değil. Yani AKP' ne kadar liberal bir parti ama telekom, internet politikaları kesinlikle liberal değil. Yani çok e, kısıtlı, e, kontrollü bir şey. Ka yasalar var, yönetmelikler var ama uygulamalar yok. Evet. Yani o bakımdan çok ciddi sorunlar var Türkiye'de. Sizinle geçen geldiğinizde İstanbul'a ve Açık Radyo'ya konuşamadığımız bir konu kalmıştı. Kriptoloji yönetmeliği. Hı. Şimdi yönetmelikler var derken bana onu çağrıştırdınız. Galiba son dakikalarımıza girdik. E, o konudaki... Şimdi şu anda o, durum nedir? Şimdi o, o, Orada o, birazcık tam, tam, söyleyeceklerimiz lazım. Biz onu, o, internet konferansında bir panel yaptık. Durum vahimdi. Ee, hala vahim. Biz e, bu arada e, kripto yönetimine dava açtık Danıştay'da. E, Mart ortasında Ankara'da, Ankara Barosu'nda bir e, panel yapacağız, konu tartışacağız. Şimdi e, özeti şu. Devlet diyor ki kriptolojiyi kullanabilirsin güvenlik için ama bana... Tüm hassas bilgileri vereceksin, şifreni vesaireyi vereceksin, ticari sırlarını vereceksin. Yani ben internet... bunları nasıl kullanacağımı da sana söylemek zorunda değilim Hı -hı. Hı -hı. Yani dünyanın gittiği yani temel kavramların çok dışında. Eski çağın devleti. Ne oldu dava nasıl gidiyor? Sunulmuş. Sonuçlan... Yani danıştayda işler hızlı hızlı olmuyor tabii. Yani hmm. ne zaman olur Allah Allah bilir. Hmm. <gülüyor> Ama dava açmamazlık etmediniz. Yani dava açma süresi var. O süreyi kaçırmadan Kaçınlamak dava açtık için. Bir dava daha açmıştınız. Neydi o ee, YouTube Youtube'da ilgili AI hmm. onu onu da bekliyoruz. AI'm hmm. de çok çok işi var. Avrupa tabii eee tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok işi var. Bekliyoruz oradan ne zaman olacağını. Biz kazanacağımız kanısındayız. Her ne kadar YouTube'u Hülle ile açtılarsa da tam bir hülle yapıldı Türkiye. Yani, e, onu bilmeyen bazı dinleyicilerimiz olabilir. Açıklayayım, açıklayayım. Son olarak onu da açıklayın sizi Şimdi, yakaladık. Şimdi YouTube'un şey olması nedeni Atürk'ün aleyhine e, bulunan bazı videolar var Videolardı bunu herkes biliyor. Şimdi internet kurulu bir karar aldı. E, dedi ki bunların hakkı bana ait... E, şeye vereceğiz. Bir, Almanya'da bir firmaya verdi. Firma gitti. Dedi ki bu, bu şu videoların fikri hakkı bana aittir. Kaldırıyorum. YouTube o an sorgusuzu kaldırdı. Hı -hı. Sonra dedi ki hemen mahkemeye gittiler. Önceki kararı kaldırdılar. Sonra YouTube dedi ki ya senin hakkın değil bu. Ben koyuyorum eskisi kişi gibi. Ama artık duymuyoruz. Yani biz... şu anda videolar orada. Duruyor, duruyor. Ama Tabii. biz en azından Türkiye Ka halkı e girebiliyoruz. Girebiliyor. Biz kararı evet. bir şekilde kaldırdık. E ama şeyler duruyor. Kanun maddeleri duruyor. Peki. Sayın Mustafa Akgül, e, ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür e, ederim. Şimdiden başarılar diliyoruz. 18. yaş gününe internet haftasını sanıyorum bu, bu sene internet hafta org. Tr'den evet. erişeceğiz evet. bilgilere. Teknik Masa'da arkadaşım Ömer'le birlikte çok güzel bir hafta diliyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.